Şanım hakkı için biz Adem olarını şerefli kıldık Onları karada ve denizde çeşitli nakil vasıtaları üzerinde taşıdık. Onları temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğuna faziletli tutarak üstün kıldık. يَوْمَ لَدْعُوْكُنْ لَعُلَيْسِنْ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَاُلَٓاءِكَ yqraun كِتَابَهُمْ o gün her sınıftan insanları imamlarıyla birlikte çağırırız. Artık kimin kitabı sağından verilirse işte onlar kitaplarını sevinerek okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar. men kâne ve kim burada bu dünyada kalbi kör olursa o takdirde o ahirette de kördür ve yolca en sapık olandır. in ve Muhammed. Neredeyse o müşrikler seni dahi sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı iftira edesin diye gerçekten fitneye düşüreceklerdi ve sen onlara uysaydın o takdirde seni dost edineceklerdi. qalila <gülüyor> Halbuki biz sana sebat vermemiş olsaydık gerçekten neredeyse onlara az bir şey meyledecektin. <gülüyor> o takdirde sana hayatın kat kat azabını, ölümün de kat kat azabını tattırırdık. Sonra bize karşı kendine bir yardımcı da Bulamazdım. Ve inkâd olas tefiz onak min al arzil yuxrjouk minha. Ve ezel la yelbethon xilafak illa qalila. Yine nerede ise seni bu yerden, Mekkeden çıkarmak için gerçekten rahatsız edeceklerdi. Halbuki o takdirde kendileri de senin ardından orada ancak pek az kalacaklardır. Serden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki ilahi kanun böyledir. Ve onları yurtlarından çıkaranlara verilen ceza olarak bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. <divenen tanı> öğle üzeri güneşin zevalinden sonra öğle daha sonra ikindi namazını gecenin kararmasına kadar gün batımından akşam iyice karardığında yatsı namazını kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı gece ve gündüz melekleri tarafından şahit olunan bir namazdır. <gülüyor> Muhammed ve gecenin bir kısmında uyanıp da sana mahsus bir farzla farz namaz olmak üzere onunla Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni makam-ı mahmuda, övülen bir makama ulaştırır. O ve O nasira Ve de ki: "Rabbim beni doğru olan, razı olacağın bir girdirilişle Medine'ye girdir ve beni doğru olan razı olacağın bir çıkarışla Mekke'den çıkar ve bana tarafından yardımcı bir güç ver yine de ki, hak geldi batıl zail oldu şüphesiz ki batıl yok olmaya mahkumdur minel kur'an hem Kur'an'dan da öyle şeyler indiriyoruz ki o müminler için bir şifa ve bir rahmettir. Zalimlere ise ancak hüsran artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman şükürden yüz çevirip yan çizer. Ona fakirlik ve hastalık gibi şer dokunduğu zamanda iyice ümitsiz olur. Kul kullu ya'melu فَرَبُّكُمْ هُوَ Peki, herkes kendi haline, mizacına göre amel eder. Fakat Rabbin, kimin daha doğru bir yolda olduğunu en iyi bilendir. Hem sana, Ruhtan soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. Size ise elinden ancak pek az bir şey verilmiştir. Ve <gülüyor> Celalim hakkı için eğer dilersek sana vahyettiğimizi Kur'anı tamamen ortadan kaldırırız. Sonra onun geri getirilmesi için bize karşı kendisine bir vekil de bulamazsın. rahmeten Rabbik, fadluhu Ancak Rabbinden bir rahmet olarak. Kur'an'ı ortadan kaldırmadık. Gerçekten onun senin üzerindeki insanı çok büyüktür. ala la li Muhammed de ki Yemin olsun ki eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere bir araya gelseler, birbirlerine yardımcı da olsalar yine onun benzerini getiremezler. <gülüyor> Şanım hakkı için bu Kur'an'da insanlara her çeşit misalden ve manadan muhtelif şekillerde açıkladık. Yine de insanların çoğu inkardan başka bir şeyi kabul etmediler.